Sabahlar, sabahlar, sabahlar, Modern, sabahlar. Modern sabahlar başlıyor Modern sabahların doğum günün coşkusunu yaşayın sevgili dinleyiciler Radyosu bugün itibariyle 17 yaşında Hepinizin doğum gününü kutluyorum Gerçekten de kutlu olsun Kutlu olsun. radyomuz bir şenlenmiş doğum günü nedeniyle Listemiz de şenlenmiş Bu 17 yılın en güzel şarkılarını çalacağız ilerleyen dakikalarda İyi yavrum be Ve elbette anılarla dolu bir yolculuk ilerleyen dakikalarda çok özel ve bir kısmı da erotik anılar. Onun, o anılar anlatılırken çok güzel bir fikir var aklımda. <gülüyor> Anıcı dedi. Ama şimdi söylemeyeceğim. Anılarla ilgili bir espri düşünüyorum. Ama sürpriz kaçmasın diye şimdi söylemiyorum. Tamam ya şeye ünlülere bağlanalım. Radyo otlu ile ilgili anısı olan ünlülerimiz varsa onlara bir bağlanalım tamam, ilerleyen tamam, dakikalarda. ünlüler ve daha neler neler. Kimin sesi böyle geliyor? Evet ya niye öyle geliyor çocuğun sesi? Şey Valla böyle. Edeceğim. Ses. geliyor? Ses. Geliyor. Ses geliyor. Dersen ah. e, güzel bir ah. şarkı söyleyeyim denemek için. Evet. Okay, doğum... e, hadi güzel güzel bir şarkıyla hadi. <gülüyor> Aa çok da güzel. Doğum gününe de uygun bir şarkı ya. Şeyin doğum günü şarkısı neydi? Neyin? Ne derler? Doğum Ferhat Gökçer'in. Bana... Ferhat Gökçer'in mi? Bugün doğum günü. Ya yastayım hastayım hastayım yastayım ya bütün şarkılar o, o zaten. Ferhat Gökçer'in bildiğim bütün sözleri o şarkıda gizli. E, i̇lerleyen dakikalarda de... şarkılarla türkülerle kutlayacağız doğum günümüzü. Şimdi eşim eşim dostum beni fantuş sanıyor. Verduş'um hiç kimse bilmiyor diye şarkı söyleyeceğim benden de. Aa çok güzel tutar yalnız ha? Tutar herhalde. Güfte yüzüm... aynı mı? Böyle saçma tüfeği olan var mı? Saçma tüfeği derken? Var saçmalı bir tane tüfek. böyle ucuğu hiç şey vardı. <gülüyor> saçma tüfek var ya böyle. Ya küçük şey atan mı? Var ama böyle püskürtten saçma. Var var. Püskürtten saçmıyor. Onunla püskürten o zaman benim... saçmalı tüfek. var kırma mı diyorsun? Yüzüme biraz böyle şey chopper effect istiyorum da. Daha şansım arttırsın diye. Yıldızım parlasın diye. Hmm. Buyursunlar efendim. İrelim parlak Ege'cim. İrelim parlak. Radyomuz adeta bir e, ergen kıvamına geldi. 17 yaşında. 17 yaşında. Radyomuz arkasında. açıldığında doğanlar bugün 17 yaşında. Bak, Olur mu? Ergen, ergenliği geçmek üzere artık canım. Tabi seni... Reşit mi diyorsun? Yok reşitlik, reşitlik <gülüyor> değil de ergenliği 3-4 sene önce yaşadı. O çılgın evet. çılgın dönemini yaşadı 3-4 sene önce. 3-4 sene önce ama çok çok sorumluydu. Ya, çok... Yani o 13-14 yaşlarında şey zamanı ne derler vericinin çatladığı zamanlar çünkü. Yani tabii. sesimiz <gülüyor> diye çıktığı bir dönemde evet. vericide özel ayar yaptık ergenlik sesi olsun diye. Şimdi değişik tabii değişik şeyler. Var. Çok değişti Oktay çok değişti yani. her şey çok değişti. E başlayalım o zaman. Hadi buyurun bakalım Bey. Güzelliklerle abi. başlayalım. Ee, 50 bin dolarlık iç çamaşırlarından başlayalım derken hemen İzmirle başlayalım isterseniz İzmir yöresel haberlerle başlayalım. Ee, İzmir'in e, Bankasya'da e, iki ezeli biliyorsunuz takımı var. Kim bunlara gece Kafkafla. Kafkafla tabii. Göz göz. Ki, göz göz evet. Karşıyaka ve Göztepe. Önceki gün Atatürkistan'ı da maç oynadılar. Senin iminle. Ama şimdi bu iki takım arasında tabi. E, ezeli rekabet. Ezeli rekabet ama benim esas takımım bir alt ligde. <gülüyor> Altay. Şampiyon Altay'dan <gülüyor> Şampiyon bahsediyoruz. Şampiyon Altay Onunla ilgili haberleri önümüzdeki hafta vereceğiz. Ee, şimdi isterseniz tekrar maçımıza bir dönelim. Karşıyaka Göztepe maçındayız. Ee, Atatürk stadındaki karşılaşma aman ne güzel geçiyor falanlar filanlar. Tabi pankartlar sokuldu, pankartlar çıkarıldı, açıldı. Bir pankart. Bir pankart. Herkesin keyfini kaçırdı. Yok hiç şey yok. Neşesini yok. getirdi. Neşesini getirdi. Şaşırttı. Şaşırttı. Herkesi şaşırttı. Herkesi şaşırttı. Mosmore etti mi Fahir? Biraz da mosmore etti ama hemen mosmore etmedi. Biraz durdu ondan sonra mosmore etti. Bu kadar çok şey aynı nasıl anlatmış Peki, o pankart çok merak Şimdi ediyorum. bir tane pankart açtılar. Ee, bu QR kod var ya hani böyle kodlu modlu fotoğraf çekiyorsun telefonla da o da sana şiddetli evet, çözüyor. Evet. Ondan sonra öyle kodlu modlu bir pankart açıldı. Tamam. Ulan ne bu falan diye. Herkes hemen abandılar cep telefonlarına çektiler. Ve fotoğraf mesajı çözüldüğünde orada Luke Skywalker Göztepe yazısı ortaya çıktı. <gülüyor> bu da dünya tarihinde <gülüyor> dijital platformu edilen ilk küfür olarak tarih. Üstelik geçirildi. şipreli küfür. Şipreli, şipreli değil işte. Sahaya sokamazsın öbür türlüsünü. Şipreli, şipreli küfür ya. Yani dijital ortamda hem, hem de böyle doğrudan ee, direkt dijital, Böyle bir bir takım Telefondan göstermiyorsun yani Ya da böyle ekrandan mekrandan değil yani Bir şekilde bir Meraklısına Merak yani Bir emek harcaman lazım o küfürü hak etmen için Emeğe saygı diyor Oktay Demirci ee, <gülüyor> Ve böylece gerçekten karşıya karşı <gülüyor> taraftarları <gülüyor> e, Bambaşka bir platforma taşıdılar ee, Keşke orada bir sevgi mesajı yazsalar Keşke, keşke. keşke. Yani Ama yerine... böyle başlaması da güzel Bunu yani şimdi Bütün teknolojiyi ilk önce silah olarak geliştirme çalışması sırasında buluyorlar ya silah yapayım derken işte teflon buluyorlar bilmem ne buluyorlar uzaya gideyim derken falan filan evet. belki de küfür edeyim derken yepyeni sevgi mesajlarının yolu da bir sonraki sevgi mesajı olur diye düşünüyorsun o nasıl mesajı nasıl yapılıyor peki onu, onun bir kaidesi var galiba. Bir makinası var. Tom makinesi var makinesi vardır, Bir makinesi doğru, var. Doğru, Oraya var Bir yerden mesela şey sokuyorsun. Hı hı, bir şey sokuyorsun. Hı hı. Öbür taraftan sana QR, çıkarıyor. QR olarak çıkartıyor. Ben görmüştüm onu. Laminant ha, veya yok. QR olarak çıkarıyor. Yok ya benim ben karıştırdım. Benim gördüğüm bir yerden sokuyorsun öteki taraftan pla üstü plastikli çıkıyordu. Ne kadar güzel. Ne mesela kadar kimlik <gülüyor> sokuyorsun. <gülüyor> evet. Öteki taraftan plastikli çıkıyor. Ya benim hatırlamadığım şey o ya. <gülüyor> Yok ama ciddi ama süre... kenarlarını tabi yine böyle kesmesin diye yuvarlatıyor makaralar. Ya üç boyutlu yine bir manuel fotokopi... emek var. Üç boyutlu fotokopi makinesi çıkmış ya. Üç boyutlu mu? Mesela Hı -hı. buradan sen üç boyutlu resmi veriyorsun. Üç boyutlu resmi veriyorsun. Resmi veriyorsun. Vallahi billahi, baksana yemin ediyorum. Mesela her şeyde vardı. Mesela. Kızılayda öyle bir sokakta satan adam vardı. Gitar çalan bir adam mesela tepeden ışık düşmüş. Onu ver. Onu Sokuyorsun bu tarafını. Üç boyutlu çıkarıyor. Yemin ediyorum. Tek sorun üç boyutlu resim bulmak işte. Üç boyutlu resmi no, yaparsın. çok zor. Ya, en, en zor aşaması o makinayı bulduk. Biraz sonra. kabarttırarak ve kanırttırarak yapmak lazım. Ay can, üç boyutlu resmi. Zaten pencerede yazıyor kanırttırmadan gelmeyiniz diye. <gülüyor> hani çizim yaparsın üç boyutlu. Mesela sen çiziyorsun ya böyle. Karalama Mesela harbi. küp mü? İki küp. tane kare çizip köşeleri birleştiriyorsun. Küp mü? <gülüyor> Hayır. Ne sana hop onu veriyorsun ne çıkıyor sana? Küp çıkıyor. Vallahi çok güzel. Yemin ediyorum çok güzel. Zaten ayetin arı da küpçük. Evet küpçük diye geçer doğru. Küpçük de denir hatta. Ezboz. Ezber bolsa. <gülüyor> Günaydın. Günay aydın ay, dın dın dın. Günay aydın ay, dın. Amanın komşular modern sabahlar devam ediyor. İlerleyen dakikalarda dinleyeceğimiz şarkılardan biri bu. Ama biz şimdi gündeme bakacağız buyursunlar. Neler oluyor neler bitiyor. Neler oluyor bize buyursunlar. Neler oluyor bize derken hemen neler isterseniz... Neler oluyor bize köşemizde. Evet. Onun başına bir şarkı koysak böyle. Ne tip bir şey koyabiliriz egeki? Şey mi? Neler oluyor bize derken? Yani böyle bir şarkı tam köşeye denk gelecek. Şey... Olanlar oldu diye bir şarkı var. Olanlar Yok Allah olmaz oldu. o. Yok. Şey olabilir olur. mi? Olur. Ee, Kayhan bir, e, i̇nan, Yok. Kayhan bir Mustafa Cecil'e yorumu. İnan inan. İnan. İnan. Sevemem. Olur. O olur mu? Bence olur. Olmaz mı? Diyeyim. Ne olabilir ya? Neler olur? Şarkıda ben koyayım diyeceğim ama bence senin. Kasette yer de... var, koy. Isim. Affetmem asla seni olur mu? Olabilir. Affetmem asla seni. Mesela konteksten çıkıyor çıkıyoruz. İsterseniz gündem önce. <gülüyor> Buyurun evet. bayım. Ee, gündemimiz e, Amerikan Başkanı Obama'nın eşi Michelle Obama'nın iç e, amaçlarını harcadığı 50 bin doların sırı. E, sık ama sık geliştiriyor şey, kendisini. Sır, sır falan kalmamış sık, artık. Falan. Her şey cümlede her şey var ya. Evet buradan neyi anlıyoruz? Demek ki kadıncağız sık sık iç çamaşırlarını değiştiriyor. Değiştirip atıyor soru herhalde. Yo niye atsın canım? Onun bir ikası tekrar Döndere döndere giydiriyor. Dediğin... 50.000'i döndürmek için baya bir, bayağı bir, bir <gülüyor> insanda lazım. birden fazla e, şey olması bayağı Baya bir seyahate çıkıyor olması lazım. Çünkü Obama bildiğim kadarıyla Mishael Obama... Seyahati çıkmadan Çok sık önce seyahat şey yaparsın. seyahat ediyor. Seyahat et Ama onları tabii şey atıyorlardır. Kadıncağız kendisi yıkıyor ya. Kirlidir. Çünkü bazen oluyor 2-3 ay eve dönmediği oluyor. Ne olacak? 2-3 aylık donunu... Biz orada 3-5 valiz görüyoruz ya. Doğru. O 3-5 valizin ikisi zaten komple. Sırf çamaşır. İç doğru. çamaşırı. Ee, bir New York'taki mağaza ismini vermeyelim. Ee, tek seferde 50 bin <gülüyor> dolarlık doncu diyoruz. Ya doncu da değil. İç çamaşırı. Bir batında ama. Bir batında 50 bin dolarlık iç çamaşırı aldı. Ama neler neler var içinde donlar sütyenler tüyenler donlar başka da zaten hiç çamaşırı... başka ne olabilir kaç korse çorap falan almıştır çoraplar o, markada, o markanın var her türlü çoraplar babetinden babet çorabı pantolon çorabı eldiven uzun almış. çorap diz çorabı eldiven almış parmaklı çorap efendime söyleyeyim 88.500 liralık alışveriş yapmış ee, aynı belki haber... yardım için almıştır orada çocuklara okulları falan gidiyor ya öyle bir donda atmak için. Yalnız... Orada geçenlerde daha şey oldu ya bir yerlerde... ege... felaket yaşandı belki ha. oraya iç çamaşırı götürecek. Yalnız bu olur. mağazanın özelliği seksi iç çamaşırı satma. Ya felaket yaşadılar hayatlarından e, tamamen çıktı diye bir şey yok orada Katrina kısırgası şeylerine don götürür mesela. Doğru ama bildiğim kadarıyla oyuncak da aldı. Oyuncak ve top. Hatta ona da şaşırdı Amerika. Top ne alıyorsun ya? Oynuyoruz bahçede Aa, mi, mi demiş? Bilmiyor musunuz? Çocuklara helikopterle gidiyorum her yere ve top götürüyorum dedi. Bu da benim siyaset anlayışım diye açıklaması olduğunu ben biliyorum. Şey Aa, kadıncağız yani hiçbir şey yaranamıyor. Gidiyor temizliğine dikkat ediyor, özeniyor, beyinme ediyor, güzel geçirme O da geçir eleştiriyor. Her, eleştiriliyor. Her, her, eleştiriliyor. Eleştiriliyor her şeyi bir eleştiri konusu. Bu kadın neye yaranacak diyorum. Yani şey olsaydı bu neydi o benim adam? Senin adam kim ya? Rasputin diyeceğim de değil ne ee, Barack Obama mı Hayır, şey ya işte Putin Rus mi Rus zengin var ya Abramovich. Abramovic, Abramovic. Evet. yani Abramovich'in başına gelse onun taklidini yapardım çok güzel ama yapar mısın bir Ege mesela Abramovich mesela 50 bin dolarlık Doğru. don için eleştiriliyor deyin hı 50 bin dolarlık... Birini o, yanıma çekmeye çalışıyorum tamam. bu çirkin sıkıntı. Bari ben battım bu şeye bulaştım. <gülüyor> e, <gülüyor> tamam okay, bak. Sen tamam, kendi rahat, evini rahat çiriletme. Hadi. Ben bari tamam. üstün ne diyorsunuz? başım batık. Ne diyorsunuz Sayın Abramovic diye sormak. Tamam. Ee, son 50 bin dolarlık iç çamaşırı alışverişiyle Abramovich çok eleştiriliyor. Ee, kameralarımızı Abramovich'e döndürüyoruz. Ee, ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz Abramovic? Dön diyorsunuz. Ne diyorsunuz? Şu anda ben yarı yarıya temizlendim. <gülüyor> <gülüyor> bu skecin günahı benden çok <gülüyor> fazla <gülüyor> geçmiş olur. <gülüyor> <gülüyor> Valla ben kendimi çok haklısım. <gülüyor> Temiz don giyiyorum olmuyor. Kirli don giyiyorum olmuyor. Alkış girsene. Alkış girsene oğlum burada tam en güzel yerine girecek şeyi. Espriden sonra alkış girmez ya. Eskirden sonra bir şey girmez. değil işte ama. Taklitten sonra. Taklitten sonra. sonra. Dikkat çekiyor. Evet, e, dikkat çekiyor köşemizde sizlerleydik sevgili dinleyiciler Düğün tarihi belli oldu. Ama çok güzel. Ya, ya, ne Cem, oldu hani şey olacaktı? Cem evleniyor. Mazla, hani Cemilmaz'la Cemilmaz'la çok sevgili e, eşleri. Ulan ben de Brad Pitt'le Angelina Jolie'den bahsedeceksin Aa. ve biraz zayıf girdin. Yani beklentin biraz daha yukarıda olacaktı. Bildiğin nikah mı kıyacaktı Brad Pitt'le Anthony Anthony <gülüyor> Anthony. Anthony, <gülüyor> Anthony da Angelina Jolie'ye Anthony der ege. Öyle biz de şimdi konu kafa biraz iri ya. Yok ya. bir, bir Yılmaz'ın düğünü. Cem Yılmaz Ahu Yatun'un e, düğün tarihi olarak 3 Mart 2012'yi. Aa, Aa çok abi. güzel tarih. Ee, 3-3-12. Dikkat ettiyseniz 03-03-2012. Aman bunun içinde ne espri var ne espri var diye arayan gazeteciler sonunda bulmuşlar espriyi. E, ne olabilir espri? 3 kişi oldukları için mi? Anlaşılmadı Fatih. Kızcağız <gülüyor> hamile ya. Ha yok ha. herhalde yani. Çünkü 3-3... Yani... o saat... akıllarına gelseydi 2 Mart'ta yaparlardı büyük ihtimalle. Ee... Yok. 3 Mart hangi güne geliyor? Mart. Cumartesi mi? 3 Mart. Bir bakın Saat 3'ü 3 geçe şey yapacaklar. Hepsinin toplamı da 12 ediyor. İşte. İşte Şifresi bu mucizeyi de, saçları biraz kabartege. Hemen Ömer Çalakıl. Bakın Kıba. hemen <gülüyor> bunu da tartışalım. O, tartışmadığımız konu kalmasın. 3 Mart Cumartesi'ye geliyor. 3 Mart'ın esprisi neymişti 3 Mart'ın bir esprisi muhakkak yok. Mart, Biri, birinin Mart. doğum günüsü mü? Valla fire vallahi bravo ya Aa, vallahi bravo yani şey. e, tam doğum günü değil de e, evlilik Biraz doğum günüm. Evlilik tarihi. Cemal'ın 2000... annesinin babasının ev... Kızın Cem Yılmaz gibi düşün. Kızın anne senin evet. babacı evet. tam şey olmuş Aynı ya. Aynı Cem Yılmaz ya. gibi düşünüyorsunuz. Mü, mü, müştak, müştak babacı, müstak anneci olmuş ya. Jale Hanım'la Neşet Bey'in evlilik e, yıl dönümleri 3 Mart. Neşet deyince evet. sürekli adama Gececi Neşet diyesim geliyor. <gülüyor> Neyse bilmiyorum. Ya benim bilinç altında bir Gececi Neşet var ama. <gülüyor> Neyse ki e, seninle bir akrabalı olmayacak falan evet. yani çok seviyor kendilerini hakikaten. Cebiliyor. Baba diyor ağzından bir baba daha çıkıyor baba. Yani bu, bu sevgiyi biz e, baba tarafından baba, da baba, hissetmiştik. <gülüyor> Ondan sonra 3 Mart'ı belirlerken ona dikkat ettik efendim demişler. Kendilerine bir kere daha mutluluklar dileyelim. Biz. biz de mutluluklar dileyelim. Heyecanla düğünle ilgili ayrıntıları bekliyoruz. Biz de dileyelim. Madem mutluluklarımızı diledik. Angelina Jolie, Brad Pitt çiftiyle ilgili bir e, geçelim. kısa bir He. haberimiz var. Onu da verelim. Kısa bir VTR'miz var. İsterseniz ona bir göz atalım. Çünkü bunlar hep... ilk önce Angelina Jolie'nin güzel Brad Pitt'le görüntüleri eşliğinde. <Gülüyor> ölüm bile e. ayıramaz bizi. <Gülüyor> <ölüm> bile. <Gülüyor> Bu aralar Brad Pitt, Angelina Jolie'nin peşinden ayrılmıyor. Püçük <gülüyor> <Non, non. gülüyor> <gülüyor> Yağmuru, Angelina Jolie ile Brad Pitt, Amerikan sinema oyuncuları Ödül töreninde bol bol ağızdan öpüştü. Ölüm bile, Vay, ayıramaz, ayıramaz bizi. Ölüm bile. Vay, şey o kere yaşlara öp öp öp öp doyamadım. Ağızdan öpüştü. <gülüyor> öp. <gülüyor> Yeni bir yayın <gülüyor> anlaşısına geçtik. Pazar, Pazar günü denk geldik yine şeye, magazin programında mı? Pazar mı? Cuma süper mı? Kulüp farkıyla mı? Hangisi bilmiyorum da böyle işte. <gülüyor> Çünkü her... Egecim Süper Kulüp farkıyla o çok. Ne vardı? Pınar Çünkü ona Altun... her haberi şöyle veriyorlar mesela Süper Kulüp, farkı. süper kulüp Farkı'yla. <gülüyor> Pınaraltı hangi kanaldayısı herhalde onların? Her kanaldaydı şeyi. ama tabii ee... ki Süper Kulüp Farkı'yla. Pınaraltı <gülüyor> şeyde, ee, Çocuklar, altı duyması. Çocuklar duymasın evet. O zaman ATV'nin belki şeydi. Yani olabilir. Magazin programı. Süper Kulüp Farkı. Hayır, orada değil, da işlenmişti ama Süper Kulüp Farkı'yla izleseydik bizden olur. kaçmaz. Bitti mi Süper Kulüp mi oldu şimdi artık? Ya işte Yağmur Atacallı çocukları var ya bir tane küçük kız. <gülüyor> Onu çekmişler. Biz de oturduk sevimli bir kız çocuğu ama... ...her lafından sonra şarkı girdi çocuğun. Anne beni öpüyor. Öp, öp, öp, <gülüyor> öp. Doğaya diye. Çok hoşuma gitti. Keşke biz de öyle bir şey yapsak mesela. Neler oluyor bize köşesinde onu bulamadık. bulamadık ya. O neler bir parça yükleyelim abi. Sonuçta yüz, bir sürü parçamız var bizim de. Yani... <gülüyor> Yükleriz şuradan bilgisayara. Anında, Anında çakır, çakır çakır çalarız ya. Mesela isterseniz bir, bir deneme daha yapalım mı? Tabii ki. Şimdi mesela ağızdan öpüştüler öp. şeyine güzel öp, bende oldu. Öp öp öp doyamadım. Brangelina diye bilinen Angelina Jolie ile Brad Pitt çocuklarına internette kendileriyle ilgili arama yapmayı... Arama yaptınsa yeter dilen seni yatana kadar 48 yaşındaki genç aktör Daha 48 48 <gülüyor> Bak mesela işte en büyük Türk popunun eksi 17 yaşa yapıldı. Eee 40'lı yaşları 40'lı yaşları hiç e şarkı yok. 48'e 48'e yok doğru. 48'e yok. O yüzden bugünü iyi değerlendirelim. Yani madem 17'li şarkılar çalıyoruz o Teoman'ı Fire'dan bir dinleyelim. Madem gitarını da getirmiş Faiz, onu o, en son yapacağım. Fahir? Ya en son Oktay en son. sen sürprizi bozuyorsun ama. Aa olur mu? Daha 17'yi kapanmış. Ne Ve komple söyleyeceğim. Sürpriz bozulmaz. Komple söyleyecek şarkım nokta bugün. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Abanın komşular devam ediyoruz buyursunlar. Neler oluyor, neler bitiyor, neler oluyor bize... Los Angeles'a gitmeden önce e, bir coşkuyla Twitter'a yüklenen çift e, Liv Van Brine ve arkadaşı Emil'i e, tweet, şöyle bir tweet atmışlar. Amerika'ya gideceğiz, Melmonu mezardan çıkaracağız diye tweet atınca Los Angeles, sen bunları ensele. Amerika Enselemek polisi. ne demek Oktay Demirci? Enselemek ne demek? Aynasızlar ensele... yakalamış. Ayn aynasızlar enselemiş. Espri yapan İngiliz çiftin fotoğrafı burada... Keşke o espriyi yapmayaydık şeklinde bir poza dönüşmüş. Hakkada çok iyi. Ben ben niye çıkarayım mezarı? Niye yazıyorsunuz o zaman beyefendi? Hava altı, havaalanında gözaltına alınmışlar. Ee, hemen sınır dışı edilmişler. Nereden gelmiş bunlar? Nereden gelmişler? İngiltere'den gelmişler. İngiltere'den gelmişler. Yorkshire'dadır. Bunlar kesin Yorkshire çocuğudur. Bakayım. Yorkshire çocuğu, doğru. Ee, geçen hafta Pazartesi günü e, ha daha iki hafta olmuş. Bu mesaj yüzünden gözaltına alınmış. Gelin ee, çıkarıp guat alamamadılar Bagajlarında kürek türü alet edevat araması yapılmış <gülüyor> Bunu da içeriden aldığımız bilgi herhalde Büyük bir ee, Hiçbir yerde bulamazsınız Çıkarıp ne yapacaklarmış ona göre de alet edevat araması <gülüyor> yapılmış <gülüyor> Ondan Efendim yapalım. kürek bulamadık ama Bulduk değerini yani yani Amerika'ya gidecekseniz bundan sonra yazdığınız tweetlere, bilinenlere dikkat, dikkat edin. Adam gibi yazın. İç Güvenlik Bakanlığı diye biliyorsunuz Amerika'da bir bakanlık var. Ne bakanlığı? İç Güvenlik Bakanlığı. Homeland Security diye geçer. Ee, Homeland Security. Ya bu şey değil mi? Böyle operasyondan sonra diyor, Bu bir topu. milli güvenlik meselesidir. Yo, milli mi? güvenlik yani. Ulusal, ulusal güvenlik. Ulusal güvenlik ya. Ben çünkü bizle karıştırıyorum. Bizde milli güvenlik var orada ulusal güvenlik. Ee, bir süre önce Twitter mesajlarını taramak üzere bir siz... <gülüyor> <gülüyor> bir sistem geliştirmiş. Amerika Amerika'da evet bu bakanlık. ondan sonra tabii bu aslında insan hakları örgütleri de buna karşı böyle bir Hamle tepki buna evet. göstermişler. Yani tepki gösteriyorlar halihazırda. hazırda böyle bir şey acaba bu o yüzden çıkmış bir haber müdürü. Nedendir? Yoksa bilemiyoruz. Yani böyle bir... Bu tarama programı sayesinde bu şey ortaya çıkmış. Tarama programı. Meli Monroe. İyi o zaman bir de Ejderbebe çılgınlığına bakarak nihayetlendirelim. Ejbeş. Ej Buyurun efendim. Ejbebe. Ejbeş çıl. Ejbeçil. Lütfen. Ejbebeçil'in kısaltılmışını lütfen. Ejderha yılı biliyorsunuz bu sene. E Geleneksel ay takviminde en şanslı yıl. Bu yıl doğanlar var ya. Gel aytak. Evet. Geleneksel ay takviminin kısaltılması da. <gülüyor> tak çok güzel değil mi ya? <gülüyor> çok güzelmiş benim çok hoşuma gitti. Evet gel takta biliyorsunuz Bizim bu sene. Bizim mutfakta geçen seneki takvimi çıkardık. Keşke oraya bir gel tak bulsak. Keşke bulsaydık. Ee... Veya maya takvimi. Gel tak 2012. Gel ay tak da biliyorsunuz bu sene Ejil. E, Ejil, Ejil olduğundan dolayı e, çiftler çocuk sahibi olmak için çalışmalara başladı. Ejder bebe isteyen Çinliler yapay döllenmenin sınırsız olduğu Amerika'ya adeta Yap akın dön. ettiler. <gülüyor> yapay döllenme. Hayır yapay döllenmenin sınırsız olduğu Amerika'yı kısaltır mısın? Abi, özel isim kısaltılmaz. Yapay döllenme merkezi. Yap dön. Yap, yap dönmer. Dön mü? Döllenme merkezi. Yap dön değil. Yap dönmer olması lazım. Merkezin kısaltılması. Lütfen yap dömer. Doğru, doğru kısaltmaları kullanın. Yap dömer. Yap dömer. Evet kim bulandı. Evet. Evet, Yap Dömer'le. Ne oluyormuş Ejderha yılını doğan çocuklara? Valla bu bebeler... nasıl onu anlat ya? Ya bu bu sene doğan bebeler hayatları boyunca şanslı çok şanslı oluyormuş. olacakları gibi, evet. e, paraya para demeyecekler ve ebeveynlerine çok hayırlı birer evlat olacaklarının garantisini şimdiden veriyorlar. İsimleriyle yaşesin onlar. <gülüyor> eee evet, isim isimleriyle mesela Cemal bebe. <gülüyor> Çinli ve Çin kökenli Amerikalı çiftler bu sene yüzde 250 <gülüyor> yap dömere adeta akın etmişler. Ee, 2000'de de biliyorsunuz bir <gülüyor> e, birkaç yıl bir da vardı Ejderha orada, Ejderha Ejderha vardı. Ejderha orada da bir, bir kaç pat, yılda bir döndürüyorlar. 12, yıl. 12, işte 12, 12 hayvan olduğuna göre kaba bir hesapla. Doğru. Bu yılı bay geçiyoruz demedikten sonra 12 <gülüyor> <gülüyor> 12 yılda bir dönüyor. Bay geç. <gülüyor> 2000'de de Tayvan'da doğum patlaması yaşanması sebebiyle. Aa sebep çok güzel ya. Ankıs diye bir yer açacağım. Ankıs mı? Ankısmer be ya. Ankara Kısaltma Merkezi. Efendim biz şöyle bir şey aldık. Ne bileyim ne olabilir? Mesela Tülper de aldık evimize. Buna ne diyebiliriz? Bakayım efendim. İsiminiz, vatandaşlık <gülüyor> numarası onları alacağım. Tülper. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ee, Ankısmer. Ankısmer. Neyse 12 ay içinde. Her şeyi kısaltırız. <gülüyor> her şeyi biz itinayla kısaltırız. Her şeyi kısaltırız. Bir şeyi asla. Hayır, hayır. Diye böyle bir şey olmasın. Her lazım. şeyi adabına göre kısaltırız çünkü laletten bir kısaltma yapmadığını da en azından belir. Tabii, tabii. Her şeyi adabına göre kısaltırız. Biz zaten su seçenek sunuyoruz hmm. insanlara. Bir şeyi asla ne, neyi kısaltmayız? Süper veya tüpe diye ben sunuyorum adam hangisini seçerse. Tabi. Bence en güzel e, bir yani bir merkezin yapması gereken en önemli seçenek şey. sunmak. Seçenek sunmak. Dayatılıyor çünkü merkezler tarafından bir şey seçemiyoruz en büyük de sıkıntımız. Neyse saati 9 yaptık hadi acıkta şey olsun bari. Ejder yılında doğacak çocukları şimdiden tebrik ediyoruz Şimdi diyelim. bu sene kimse de geç kalmadı yani bu sene çalışmalara başlayanlar yetiştirirsiniz. Bu, yetiştirirsiniz, yetiştirirsiniz. Yani onu şey yapın herkesin aklında olsun. Haydi çocuklar aşıya. Dın ay ay ay Dın dın dın dın Dın ay ay ay Dın dın dın dın Dın ay ay ay Dın dın dın dın Günü, ay ay. Bu onlar sabahlar devam ediyor. Buyursunlar efendim. Hmm. Hadi müjde. Evet müjde, müjdeyi veriyorum. Ey hadi Oktay müjdeyi ver ve bir, bir, bir coşku veriyorum. Yaşa... Önümüzdeki sene. Müjde, böyle mi verilir? E, önümüzdeki sene konuk biri bir konuğumuz olacak. Ayarladım, çalışmaları yaptım. Türkiye'ye gelen ünlü. E, yani Türkiye'ye bizim, bizim dükkana gelen mi? Bizim programa gelen mi? ve mekana e, konuk olmak için gelecek. Ee, bu ünlü kim? İngiltere'den gelecek. Kim bu ünlü? Spice Dünya Girls'dan birisi mi? Yok be Spice Hayır, daha, daha genç düşün ya. Daha genç daha düşün. Genç, genç düşün. ve daha, daha popüler yani. Düşün. Şu ee... bugünlerde daha popüler. Amerika yarışıyor. Amerika ee, yarışıyor. Bu kadını getirmek için. Daha doğrusu Amerika'daki kadın. talk show'cular. Dur kadın bir saniye ya bu nasıl müjde oldu bir bulalım da. Abi çok uzun süredir konuşuyoruz bunu. Adem. Nasıl getirebiliriz? Nasıl getirebiliriz diye. Hayır değil. Kadın genç kadın mı? Yani genç tabii hmm. genç. Genç kadın şey işte ee, Catherine Isim, <gülüyor> ismi bulup <gülüyor> ünlüyü mü bulmaya çalışıyorsun mesela? Catherine <gülüyor> ünlüler diye. <gülüyor> o tip bir yaklaşım mı var falan. Ee, Lily Allen Değil. Cambridge düşesi dükü Yorkshire bak, Wellington... Doğru. Konuştuğumuz 3-4 konu vardı. Bir, bir tanesi kraliyet ailesi bir de Lily Allen. Lily, doğru. Ee, Lily Allen değil. Ben değil. şansımı Lily'den, Lily'den yana kullandım. Hata mı oldu. Lily değil. Ben şansımı kraliyet, kraliyet ailesinden... Kadın. Ola, kan bağ olmasa da bir şekilde kraliyet ailesinden bir... Gelin gelin. Ee, gelinin şeyi baldız. Bravo fire. Vay Baldız ama. Baldız diye değil ne diyeceğiz ona? Bundan baldız sonra diyeceğiz, artık. Baldız diye. Royal baldız... Royal Baldız. Ne, neydi ismi? Catherine değil miydi? Katerina. Pippa ya. Pippa. Aman Pippa Pippa doğru Pippa. Pippa. Pippayı e, önümüzdeki ay e, bir aksilik olmazsa Mart ayı içinde Açılışa, açılışla beraber e, programımızda da göreceğiz. Açılışımızda sizleri de aramızda görmekten. Dear Sir. Ya da Yazı, o yazışmalar yapıldı. Tuhum itme konsörs. Konsörs please. sincerely. Valla o ilk yazışmalar sırasındaydı. Artık birbirimize dear diyecek Ortay. seviyeye geldik. Onu ben muştulayım size. Hatta darling bile dediğimiz oluyor. Ne güzel yürüttün işleri ya. Valla helal olsun. Gelecek. Mar kaçında tam olarak kaçında dedi? Mart'ı için dedi. Mart. Mart. Ya çocuklar valla demek ki söyletiyor. Yani içimize söyletiyor. üç içimize 3 üç Mart. Üçümüze <gülüyor> içimiz 3'ümüze 3 üç Mart. 3 üç Mart'ta 3 Mart'ta e, e, yaşasın. E, birlikten doğan gücümüz, yasaşın, bayram etsin, yaşasın, yarınlarımız, ee, doğru mediantına. Yerken açtığımız şu günlerde. Ve şöyle bir şey var, e, güzellik var. Mesela Amerika'da e, dediğim gibi mesela Oprah'la Barbara savaş e, Oprah, bu konuda. Oprah, ee, Oprah şeyi e, bırakmadı mı? Oprah sırf bu iş için gelmemiş. Elimi eteğimi canım. çektim demedim mi? Ha, olur mu? Ben demiş ara sıra gelirim demiş. Pippa gelirse ben niye gelmeyeyim demiş. Kendi evet. kanalım var kardeşim demiş açarım tezgahı. Aa, Biliyorsunuz yeni bir kitabı çıktı. Ha Bizden tek bir şey istiyor sevgili Pipa. Kitaplarımı diyor acaba e, açılışa gelen, mekanınıza açılışa gelen e, konuklarınıza paylaşabilir miyim? İmzalayabilir miyim? Ve yayından 3 tane verebilir miyiz Yok diyor? Önce biz dinleyicilerimizden Ayça Hanım'ın kitaplarını arman evet, edeceğiz. Onu, söyledim onu abi. Onu yani, söyledim. Ayça Hanım beklesin. Dedim. Biz dedim biz Öyle dedim değil. Ayça Hanım da söz vermiştik dedim. Bizde Yorkshire vermiştim. baldızı falan esamesi okunmaz. Yani geliyorsa edebiyle, adabıyla, tamam kılığına, kıyafetine dikkat ederek. Tamam her şeye tamam dedi. Her şey tamam Okutay. İlk cümle. önce Yorkshire'a bakarım Yorkshire mı diye sonra baldıza bakarım baldız, baldız mı diye. diye. Çünkü bizim... Yorkshire şeyimiz. baldızı diye. Ve güzel. dedim bir, bir şart daha bir şartımız daha var yalnız bizim dedim elin boş gelme dedim. Öyle Tabii. kitap mitap değil dedim ama yani elim boş gelme dedim. Çikolata da değil öyle free shop'tan alınmış. Hayır canım, free, şey. free shop falan dedim. Hayır dedim no free shop dedim. İyi demişsin Oktay. Okey onu dedi. en son dediğin no free shop lafı ona tokat gibi, tokat gibi cevap oldu. Ee, hiç öyle paralar falan vermeyeceğiz. Güzel hediyelerimizle birlikte gelecek Mart ayında. Bütün Ankara'ya da Göreceğiz. müjdemizi şimdiden vermiş olalım. Bize bir bir masraf olacak mı Oktay onu ben merak ediyorum. Aman canım ne yiyecek bunlar hepsi dukancı. Bunlar diyor dukancı. Yok yani yol ve şey konaklama olarak mı diyorsun Fahir? Yol, konaklama. Yani uçak bileti ve o, yani şey burada, burada nerede kalacak? Cebimizden şirkete herhangi bir maliyeti olacak mı? Ya şimdi onu şöyle... Çünkü fatura bilgilerini vermem. Çünkü <gülüyor> yarın öbür gün o baldız elinde faturayla gelip efendim Ama ben... Ama bunun şeyi yok diyeceğiz. O zaman diyeceğim ki ben buna gidin Ege'ye verin diyeceğim yani. Onu şöyle baktım ben otobüs var mı diye baktım. Hı -hı. Otobüsle gelirim. Çünkü otobüs abi daha ucuz. Tamam mı yani şeyden daha ucuz ben onu. Ve rahat hat da, da var. Rahat hat yok mu İngiltere'den araştır. buraya? Rahat hat yok mu Oktay? Var. İstanbul'dan buraya var ama. Yani Londra'dan İstanbul'a kadar normal geliyor. Londra'dan Oradan İstanbul. buraya rahat, çok rahat geleceksin dedim ya. Ondan sonra biz seni alacağız söyledim. Yok yok hayır hiçbir şeye karışmıyoruz biz. Hayır. Hı. Sen rahat ol. Bir konaklaması burada şey. Onu da buluruz herhalde bir ev ya. Pipa'nın kalacağı bir yer bulamaz mıyız? Tamam bizde kalsın. Çatı katını Pipa'ya vereceğim gerçek prenses gelse onu ben bizim evde şey yaparım Ulan Ulan ben de öyle devine Hollanda'dan Aynısını dansçı dedim. geldi onları sen evinde konaklatmadın mı? Hayır gerçek prensesin bir espirisi vardı. prenses baldızı diye mi anlatacağım Ali'ne? Baldız ne baba diyecek? Ege çok enteresan dün aynı cümleyi kurdum <gülüyor> yani dedim kardeşin gelse dedim çok rahat ona yer buluruz da dedim sana dedim Orada su... Anladı zaten Anlayışlı Anladı gözünden iki damla yaş Yani küldü. biz Ali'ne şeyi anlatmaya çalıştık da İngiltere kraliçesi denen bir kadın var falan Gerçek kraliçe falan dedik Kötü kalpli mi dedi. Çünkü Ama çocuğu sen Fransız ekolüyle yetiştiriyorsun ne? Masallarda hiç iyi kalpli kraliçe yok hep kötü kalpli yok güzellik düştüğü yok bilmem Aa, ne Kaç tane masalda güzel iyi kalpli kraliçeler bir var Bir tane yok bir, bir tane yok Bir ben çizgi film seyretmiştim oradaki kraliçe çok iyiydi çok Onu iyiydi. bir Hayır bana verebilir misin <gülüyor> Yani kızım diyeceğim kraliçenin de iyisi var Kraliçeyi krali... ötekileştirmeyelim Kraliçe iyi olduktan sonra bir şey taşımıyor Haber esprisi değeri yok, taşımıyor. Doğru. Ondan sonra hep hikayenin sonu oluyor. İyi adam kraliçe olunca. Ya, yani yani sen de haklısın Oktay. Kağıt üstünde Uyuyan Güzel'deki kraliçe mesela iyi kalpli. Ne esprisi var? Sıfır. Rapunzel'in anası. Analığı. İyi kalpli ama hiçbir esprisi Analık. yok. Analık. Rap Rapunzel'in analığı. Doğru öyle bir film vardı. Rapunzel'in analığı diye Şemsi İnka'ya oynamıştı. <gülüyor> <gülüyor> Saçları döküldülerdi Ondan sonra. Ondan da toparlayamadı, saygı, toparlayamadı, saygı son anı, son o filmden kadar. sonra toparlayamadım diye de açıklaması var zaten. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo türesiniz. Modern Sabahlar devam ediyor. Neler oluyor neler bitiyor diye gazetelere bakmaya devam buyursunlar efendim. İlginç bir haber mi var yoksa? Hmm, hmm, bu değil. ilginç habere kayıtsız kalacağımızı düşünenler yanılıyorlar doğrusu. Ee, evet. Çünkü Avusturya'da e, biliyorsunuz bir araştırma yapıldı. Ee, çocuk isteyenler üzerine bir araştırma. Çocuk istiyor musunuz? Evet diyorsanız şayet bunları uygulamanız gerekiyor. Ee, zaten uygulayacağınız atla deve değil. Bir tane bir şey yapıyorsunuz. Bir, bir, bir aktivite ya Bir sonuçta... aktivite sonuçta. E, yani ona tabii aktivite gözüyle bakanlar da vardır. Sosyal Muhakkak aktivite. Sosyal tabii, tabii, aktivite. Event olarak. <gülüyor> veya bir paylaşım. Ee, güneşe çıkın. Çocuk yapmak isteyenler güneşe çıksınlar. Sadece? Çünkü, evet. Evet. Sadece mi? Evet. Bir dolaştım geldim hamileyim. Avusturya'nın gülünşi diyoruz o zaman. <gülüyor> ya şimdi onlar... güneşe ya... mi? Güleşe çıkın da olabilir. güleş mi Fahir? Güleş mi dedin? Önce güneş, akabinde güleş ve tabii ki neşve ile doğan çocuklar. Ee, çünkü şu anda onlar neyi yaşıyorlar? Yazı yaşıyorlar ya doyasıya ve ya. Avustralya mı? Avustralya. E, D vitamini... E, bir güneş adeta ne deposu D vitamini deposu de vitamini. D vitamini ne yapıyor kadınlarda cinsel arzuları tetikliyor onları indikliyor ve e, harekete geçiriyor erkeklerde de kaliteyi adeta zirveye taşıyor ve sonuç kaçınılmaz. Eee biz şimdi şu güneşsiz günlerde demek ki güneş istesi etsiz... istediğin kadar takla at. Yok hiç şansın yok hiç istediğiniz yok. yok. Ee, gerçekten kuzey yarımküre kana alıyor. Çocuk isteyenler bir mevsim daha beklemek zorundalar. Şöyle. Hem çocuk hem çocuk isteyenler bazıları hem, da bir mevsim daha bekleyemem diyorlar. Bekleyemem diyenler güneş çok faydalı hem de güneşin olduğu yerde kızlar teklif ediyormuş diye duydum ben. Yani çok yoğun olursa öyle mesela <gülüyor> yoğun güneş ışığına maruz kalmak söyleti. Maruz Yoğun güç ne A kadar öyle güzel. Öyle. O zaman e, Avustralya'dan geliyoruz tekrar ülkemize. Ülkemize <gülüyor> lütfen. Ülkemiz çünkü <gülüyor> adeta bir cennet. Ne cenneti? Ne cenneti? Sinema cenneti Sin olabilir evet, mi? Evet, evet, evet. Sinema salonlarında ne yapıldı? En son bir asayiş çetesi, e, daha doğrusu asayiş e, şube müdürlüğü. Ne tip bir çetesi? Bir çeteyi... Asayiş çetesiyiz efendim. <gülüyor> bir çeteyi çökertti. Ne çetesi olabilir? Ee... Yer gösterici çetesi. Aynı yeri birden fazla kişiye gösteriyorlar. Değil. E, Yer Mısır, gösterici Mısır çetesi şey kaldı mı? Yer gösterici var. Ben en son Kızılay'daki şehir sinemasına gittiğim zaman. Şehir yer sinemalarında için... var. Var evet. Ama Çok, böyle... çok da mutlu oldum. AVM sinemalarında kalmadı. Maalesef. Maalesef, maalesef. O yüzden tadı da kalmadı herhalde. Yani böyle bir arasıydı. Çünkü gidip... onun stresine girerdim ben da gençliğimi hatırlıyorum işte bir kızla gidecek olursun ona kaç para vereceksin stresi var vereyim vermeyeyim zaten 3.30 paran var. Şöyle bir şey Fahir artık genç arkadaşlarımız bizi dinliyorsa korku veya... Sevk etmeyelim onları. Işıklar sönmeden önce girersen o tip bir beklentisi olmuyor yer göstericinin. Ben bulurum yani falan diye. Uzaktan gösteriyor sana şurası diye. Çünkü zaten ışıklar komple açık. Ama mesela bir süre reklamlar başladıktan sonra fragman başladıktan sonra girerse yani en feneri göstericinin... için bir e, pil için anladığım kadarıyla bir bahşiş beklentisi oluyor. Şimdi ama ben. değil mi? Şey sinemalarında da AVM sinemalarında da sonradan girdiğinde a, adama verdiğiniz var, sinemalarında sanki... zaten yok ama. Ya, yasak değil o, şey, yani? sinemalı, Yasak, ya, mı, yasak, yasak değil yani. de böyle hani nasıl diyeyim ayıp Orada, olur. Orada Mısır 30 lira aldıklarından zaten her şey içinde. Her, şey her şey şey içinde, içinde, içinde diyorsun. Diyorsun. Bir tek bilet yok onu niye almıyorlar onu da bilmiyorum. Doğru Mısır 30 lira değil mi gerçekten? Neredeyse işte. Var. Zamanında Mısır'a yatırım yapaydı babam. Bugün vallahi resmen adeta Mısır zenginiydim. Ama Sinemalarda... soğana yaptı ne yaptı? Sinemalarda soğan halkası satılsa bugün Vay. ben yine çok bayağı bir zengin adam. Ben adamdım. sana söyleyeyim Mısır'a yatırım. Mısır'a da yatırım yapsaydı şu anda 5 artı bir bir yerde oturuyordu sen. Çünkü her, ya. her yatırım yaptığı şeye bir oda ayıracağını düşünürsek. Tabii. Değil mi o zamandan? Tabii elimiz... çünkü soğanlar iki oda. 2 oda, oda soğan. Bir soğan. soğan. Bir oda Ama bir oda Mısır şey... tabii uzun ömürlü. O yüzden... Uzun tabii. <gülüyor> Bak ne güzel söylüyor. Ve aslında mısır olsaydı mesela ben haşlanmış mısır da satardım. Tabii canım. Ben yani mısır bardakta mısırdan. Mı? Oğlum bardakta mısır, patlamış mısır. Yani hiç mi yani? Vallahi insan üzülüyor. Tabii üzülüyor. Bardakta mısır da bitti biliyorsunuz. Bu GDO şeyinden sonra artık kimse almıyor. Satışlar düşmüş. Satışlar evet. çok, çok düşmüş. Neyse tabii. biz dönelim sinemamıza. Ne e, çetesini çökerte Asayiş Çetesi. Ahlak ve kumar büro amirinin Porno, porno çetesi mi? Fuhuş çetesini. sinemada. Sinemada. Sinemada fuhuş mu? Evet. 18 kişi gözaltına alınmış. Haricinde her şey mi yoksa? Yok, o da dahil. <gülüyor> Kompli dahil mi? <gülüyor> evet. Her şey dahil sistemi. Yani veriyorsun parayı. Şöyle söyleyeyim. Mısır falan filan başka hiçbir şey para vermiyorsun. takıyorlar sinemaya girerken. Tabii girip çıkabiliyorsun. Onu gösteriyorsun, giriyorsun, çıkıyorsun, giriyorsun, çıkıyorsun. Aracılık ve yer temini suçunlar. Yer gösterici yani işte. Yer 37 D37'yi gösteriyor mesela adam. Şş. Diyor. Ee, ondan sonra diğer 17 kişi, bir kişi gözaltında tutulmuş, diğer 17 kişi serbest. Serbest. Onlar başka başka artık yerlerde <gülüyor> <gülüyor> <almam demişler. gülüyor> Operasyon başlamış. Şimdi şöyle olmuş. İlk başta e, müşteri gibi sivil polisler e, sinemaya girmişler. şeyi almışlar. Her şeyi dahil paralarını ödemişler. Ondan sonra tam içeride e, şey başlamış. Film. Film. E, ...artık tip bir filmde... Film başlamış... Yani bu erotik sinemalardan birinde mi oluyor bu iş? Yoksa normal şeyi seyrederken mi yani... ...ne bileyim... Berlin Kaplan Kaplanı'nı izlerken... ...bir taraftan da olaylar mı oluyor? Berlin Kaplanı olabilir... ...tenimin altındaki şey olabilir neydi o Antonio Banderas'ın unutulmaz filmi değil mi Tenim'in <gülüyor> evet içindeki, i̇çindeki tenim, Doğru, Tenim'deki adam olabilir. açık sahnevi filmleri düşünüyorum <gülüyor> <Sadece. gülüyor> o yüzden o film geldi aklıma yani Ejderha Dövmeli Kız e Ejderha Dövmeli Kız <gülüyor> Evet. Ejder diye orada. Ya, e, o, o belli değil. Yani ne tip bir sinema olduğu, sinemanın ismi ne tip Aile gibi. sineması olmadığı anlaşılıyor. Kartal'da. Kartal'da bir sinema. Kartal'da bir sinema. Ondan sonra tam operasyon başlayınca. ışıkları yakmışlar. Işıkları Arada yakmışlar. Yakılır söndürülür zaten. O Öyledir yani. <gülüyor> <gülüyor> Doğru da burada başka şey olduğu için hiç yanmıyor, garanti veriliyor yani. yani. En başta parasını verdiği için. Sonra operasyon sivil memurlar müşteri gibi girince içeriye. Bir süre sonra ışıklar yakıldı. Topla topla topla topla demişler. 18 kişi gözaltına almış. Ne kişi... bu şey gibi mi ya bu Annie Hall filmi gibi? Aynen öyle. Her deden çıkıyor, geliyor, yanına <gülüyor> mı oturuyor? Aynen öyle işte. Tam dediğin gibi bir şey işte ondan sonra böyle bir şey o yüzden rahat rahat sinemaya gidilebilir yani, yani artık evet. o kişi gözaltı çünkü çocuk çocuk gidemiyordu aileler sinemalara gidemiyordu adeta yani hakikaten ailecek oturup seyredeceğimiz bir film bulamıyorduk. artık buluyoruz Lan of sinemada da 18 kişi millet gürültü çıkarmaktan şey salonlar bomboş bomboş hakikaten ya Birer sessiz lütfen diye Mışır, mısır hışırtısın. Kimsenin gürültüsü kimseyi rahatsız etmedikten sonra sonuçta herkes Tabii gürültü ki. çıkarıyor. Arkadaşım demiş. Tabii başkasının gürültüsü. Kütahya'dan bir haber verelim mi ya? Çünkü bugün radyo tüm Kütahya günü... haberlerimiz biliyorsun 9.50'den sonra. Haydi. Modern sabahlar Modern sabahlar Radyo tüm modern sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler sesimizde bir neşve sezmişsinizdir. Çünkü gerçekten de Dinleyicilerimizden Alişan Balkoja ve Yasemin Koç bize hoş bir sürpriz yaptılar. Eklerlerle dolu bir paket üstünde de 17. Yazıyor. Yazıyor daha. -o o, o, 17. Çok güzel çok bir güzel. Bir erken kutlama yaptık sabah sabah eklerlere kaydık benim şu anda biraz. neşe yerine geldi. Kalkmış durumda. Bir daha eklerler der misin? Eklerlere gelesin. Ne kadar güzel ya. Hoş geldiniz efendim gel stüdyomuza. Alişan. Hoş bulduk efendim. Yasemin sen de hoş geldin. Hoş bulduk <gülüyor> stüdyolarımız geniş ya. Duyuldu mu? Bir ucundan bağırdığı için stüdyonun sağ kanadındaydı şu anda. O yüzden e, yavaş öbür, yavaş. öbür mikrofonu açmazsan Ortada merkez stüdyoya gelelim. Öbür mikrofon, mikrofon yok ki. Mikrofon burada ya. yok ki Atsa ya. da yani <gülüyor> tek mikrofon göstergesi olarak kalır o <gülüyor> Şimdi biraz da biz özel bir şekilde hazırladık bunu. Dinleyicilerin gözünden Radyo OTT köşemizi yapıyoruz. İlk olarak ilk dinleyicimiz e, Ali Çağ Bağcı. Dinleyicilerin gözünden Radyo OTT. Merhaba diye başlaman lazım. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. Çok iyiydi. Çok iyiydi Alişan. Mer Merhaba bir dinleyicilerin gözünden Radyo Otu'da daha Düşmanın mutluluğu falan diye gireceksin. Bir daha başlayalım diyoruz. Dinleyicilerin gözünden Radyo Otu. Merhaba. Bir dinleyicinin gözünden de Radyo Otu programına hoş geldiniz. ...daha hoş geldiniz ya, daha bak... ...ya daha, her şey de mükemmel olacak evet, diye tabii, şey ...tabii ya tamam, yayın, Aha, acısıyla tatlısıyla... ...canlı yayında bu tip şeyler normalde... ...evet canlı yayında bu tip şeyler normal... ...özellikle e, biz ilk defa canlı yayına katılınca... Şey de desene Alişan... ...fırsat, fırsat bu fırsat... ...sürçül insan... <gülüyor> <diye. gülüyor> ...sürçül insan ed, edersek affola... O, ...o çok Aha. güzel çıkıyor en başta söyle hemen... ...bir de Ali bu bir ara bir yerde kullan... ...onu da benim hatırım için yani... ...kırma beni... ...bir bugün bir konuğumuz vardı... Bugün bir konuğumuz var, e, Sayın Yasemin Hanım. Evet. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. <gülüyor> Nasılsınız? <gülüyor> <gülüyor> İyiyim, sağ olun. Sizin biraz <gülüyor> mikrofonu... Dönderin, mikrofonu dönderin. Yaklaşayım ben de. Evet, biraz. Nasıl Radyo Otu Yasemin Hanım? Siz nasıl buldunuz? Valla Radyo Otu iyiymiş. Radyo Otu'dayız, <gülüyor> aklıma şu geliyor. Babamla ilk kez ortak dinlediğimiz Radyo, Radyo Otu'dur. Kontrolü <gülüyor> al. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Programımızın sonuna geldik. Bize ayrılan süre, iyi bitirdiler. Sonuna geldik. Bedense kaliteli işler yayında kendine az yer buluyordu. Şey. Evet. Önce evet. Yasemin'e teşekkür bol, bol et. Bol, bol Yasemin Hanım şey. çok, şey, çok teşekkür ediyoruz. Buraya kadar Son bir sözünüz var mıydı? Son bir sözünü söylemek istediğiniz bir kelam. Selam göndermek istediğiniz Selam bir kelam. Tam başladığı zaman yeterli. Yeter, yeterli. Ee, bize ayrılan sürenin de bugün de. sonuna geldik. Ne yazık ki... Kaliteli programlar. kaliteli işler hep böyle erken bitiyor. Ee, <gülüyor> Kalitesizler yıllarca sürüyor. Yıllarca <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> mesela örnek vermek gerekirse... Kendi kendimi Herkese... Mutlu seneler diyorum, radyot diye mutlu seneler diyorum. Burası çok sıcak bir ortam. Herkes gelsin, görsün. Ortam sıcak ama atmosfer soğuk. Atmosfer de sıcak. Çünkü küçük bir ızgara var, o bütün <gülüyor> tarafı ısıtıyor. Ampülden ızgaraya radyot diye ayrı bir belgesel. O belgeselimiz var Alişan tabii Alişan işin mutfağından bahsediyoruz. <gülüyor> Mutfaktaki ızgaradan bahsediyor. Evet. Dinleyicilerin gözüyle radyotu. Evet, sevgili dinleyiciler, dinleyicilerin gözüyle radyo otu köşemizin de sonuna geldik. Programı hazırlayan sunan Alişan Balkoca ve bu haftaki konu Yasemin Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Ee... Ne yapalım yavaş yavaş bitirelim mi programı çünkü ekler orada durmaz. <gülüyor> durmaz valla radyoda genç nesil fazla. Ekler Bunların durmaz, Hormonları saat... acayip çalışıyor. Hormon neyle beslenir? Eklerle beslenir. Saatte Ek... 10 oluyor galiba değil mi? Değil mi? Yani bir 10, de 10, o da var. O da var. var. <gülüyor> Onu da e, bitirmek zorundayız programı. Bir değişik oldu bugün gerçekten. Çok teşekkür ederiz tekrar geldiğiniz için. Hakikaten ben bir duygulandım. Ben de di yani, duygulandım. Gerçek. Evet yani özellikle ekler e, kutusu. Bizi, Bizi daha da çok, çok neşelen Fark ettiniz mi bilmiyoruz. <gülüyor> de bir kilo aldık şey oldu. Bir kilo ekler mi? Tek başımıza gelmek istemedik o Çok çirkin bir cümleyle kapatayım ki bir şey olsun. Bir, bir dakika akşam, olsun. akşam bekliyoruz. Sen cümleni bir unutma. Ee, çok ufak bir şey söyleyebilir miyim? yaklaş yani. da söyle Sen ha. Bu akşam e, kostüm bulamayanlar falan yani son dakikaya kalmış olanlar varsa geçen seneden kalan bizim fair maskelerimiz var, saççı <gülüyor> maskelerimiz var. Onları da dağıtabiliriz. <gülüyor> Yani ne bu da, bak adam girişimci adam, tam anlamıyla girişimci. Elinde kalmışları da gayet uygun fiyata pazarlıyor. <gülüyor> ne kadar ben fiyatını anlamadım ne kadar? 5 TL. 5 TL. 5 TL'den iyi iyi iyi. Güzel acele edin. Acele edin. Akşam e, if Çünkü stoklarla soldan. sınırlı. Evet. <gülüyor> 17. 5. 17. yaşımızı hep beraber kutlayacağız kostümlü doğum günü partisinde. Ee, diyelim çok teşekkür ederiz tekrar geldiğiniz Biz için. Biz çok teşekkür ederiz. Siz yani burada dinleyicilerimizin bir temsilcisi olarak buradasınız değil o mi? O zaman ben çirkin cümlemi söyleyebilirim. Hadi, hadi, evet, hadi bitir çirkinle bitirelim. Demek ki doğru bir iş yapmışız. Ortaya doğru bir şey koymuşuz. Dürüst bir şey koymuşuz. Işığıyla koymuşuz ki... Türkiye'de güzel şeyler de oluyor. Türkiye'de güzel şeyler de oluyor dedirtecek bir noktaya taşınmışız ki... Keyifle yaptığımız, keyifle buluşulan doğru... Buradan... <gülüyor> Buradan yaptığımız ve insanların buradan bildediği <gülüyor> <gülüyor> Evet bir söz ustadımızı daha Canlıyanda Canlıyanda canlı. kaybetmenin Kay haklı, haklı gururunu, gururunu yaşıyoruz. yaşıyoruz evet. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında bir yaş daha olgun bir şekilde buluşmak dileğiyle. Banu Tarancı ve Selim Karakaya'yla Haftaya Paydoz. Şahane bir program oldu. Demula merhaba. ile de birlikteyiz. Biz sizi bekliyoruz. <gülüyor> Sayenizde bu geceki prova da çok güzeldi. Ben ne diyeceğim? <gülüyor> Konuşturmayı başardınız yani. De. Ben çok keyif aldım. Haftaya Paydoz, Banu Tarancı ve Selim Karakaya'yla her cuma saat 19'da Radyo Oktü'de. İyi bir şey yapıyorsunuz. Hakikaten öyle.